Şeytan-ı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala resuluna Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Efendim bugün bir misafirimiz var. Nur İklimi'ni farklı bir formatta okuyacağız. Beraber bazı hakikatleri paylaşacağız. Misafirimiz Profesör Doktor Şener Dilek. Risale-i Nur'da derinleşmiş bir abimiz. derin meseleleri kendisiyle sorup paylaşacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifadeye medar etsin. Mesneviden, habbeden bir parça. İlem eyyel aziz. Dünyada sana ait çok emirler vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne akibetlerinden haberin olmuyor. Dünyada sana ait çok emirler vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne akibetlerinden haberin olmuyor. Hocam herhalde burada anahtar kavramlar mahiyet ve akibet kelimelerinde. Mahiyet ne demek? Akıbet ne demek? Yani bu iki kelime üzerine biraz durmak icap ediyor. İnsanları galiben gaflete götüren iki önemli sahip. Yani biri mahiyetten gaflet, ikincisi de akıbetten gaflet. Şöyle bir derece aşmak icap ederse, şöyle ifade edilebilir. Mesela bir çocuğu düşünün, 7-8 yaşındaki bir çocuk. Bir elinize dünyanın en kıymetli mücevheratını alın. Mesela kaşıkça elması, paha biçilmeyen bir mücevherat. Öbür elinize de çikolatayı alın. 3-5 yaşındaki çocuğu çağırdığınız zaman elinizi açtığınızda o çocuk nereye gider? Evet. çikolataya gider niye çikolataya gider? çünkü çocuk mahiyetten gafil dünyanın en kıymetli mücevheratı hakkat noktasında bakınca o mücevheratın içerisinde bütün dünya çocuklarına kıymete kadar yetecek çikolata var ama mahiyetten gafil olduğu için o çocuk çikolataya gitmiyor, şeye, elmasa kıymetli mücevrata gitmiyor, çikolataya teveccüh etmiş oluyor. Şimdi bu noktadan bakınca bu asırda birçok insanlara baktığımızda hayatın mahiyetinden gafil. Halbuki insan hayatı Allah'ın en antika eseridir. İnsan, cenab bakın cami isimle masa olarak yaratılmış. İnsan, kainatın temerküz noktasıdır. Dolayısıyla bir manada belki her şey insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Yani kainat manasının hakikatını insanda biliyor. İnsanla her şey ortaya çıkmış oluyor. Bu açıdan bakınca insan bütün alemlerin özü, bütün kainatın özeti hükmündedir. Ve insan mahiyet noktasında bakınca pek çok esmanın tecellisine bir noktayı Temerküz olarak yaratılmış. Mattup insandır, maksut insandır. Dolayısıyla Allah insanı bütün mahlukatın fıkhında seçmiş, müntahap diyoruz yani seçilmiş insan. İnsan seçilmiş, insan bambaşka, her cihette bambaşka. Allah insana akıl vermiş, idrak vermiş. Bakın, tefekkür ediyor, analiz ediyor, terkip ediyor, tahlil ediyor. Allah insana nutuk vermiş, kelam vermiş, beyan vermiş. Pek çok sıfatlarla donatmış, müzeyyen ve mükemmel olarak yaratmış. İşte insanın bu yaratılışına ve bu koordinatlarına baktığımız zaman matematik tabirle insanın koordinatları sonsuza açılıyor. Böyle bir keyfiyette. İşte hakikat noktasında bakınca insanın bu mahiyeti insan Allah'a dost, halil, muhatap olarak yaratılmış. Ona kelam inmiş, ona Kur'an inmiş, onun için peygamber gönderilmiş. İşte bu asırda birçok insana baktığımızda insaniyetin arşi değerinden haberi yok. Birçok insan var ki başı aşağıda ayakları yukarıda, gülerek eğilerek cehenneme gidiyor. Kendi mahiyetinden habersiz. Bir de tabi insanda zevkler de olduğu için nefis ve arzular, zevkler artı cemiyetin böyle tefessü etmiş tarz ve uygulamaları içerisine girince nefisler ateşe atılır gibi böyle günahların içerisine giriyor. Kendi mahiyetini zayi ediyor. Perişan etmiş oluyor. Bir de gafletin çok önemli ikinci bir kaynağı da akibetten gaflet. İnsanlar peşin zevklerin arkasına düşmüş olduğu için meselelere akıbet ve netice noktasından bakmıyor. Yahut bakmak istemiyor. Bu psikolojinin en güzel şeyi tezahürünü talebelerde görmek mümkün. Mesela yavrum dersine çalışsana ya baba daha ikinci yazılı var, üçüncü yazılı var sözlü var. Sonra üretmen bak bizi tanıyor. Sen de müdürle şeyin var. Gönül dostunu var. Tamam diyor. Tamam tamam diyor. Bütün arkadaşları imtihanlara hazırlanırken o maalesef geride kalmış oluyor. Mahiyetteki gafleti de yani insana bakan cephesiyle düşündüğümüz zaman şöyle insanlar bir gaflet ediyor. Bakın kardeşim Allah seni marifet için yaratmış. Allah sana akıl vermiş, düşünce vermiş. İnsan düşündüğü zaman insandır. İnsan düşünceyi terk ettiği zaman, insaniyet arşından düşer. Dolayısıyla senin Allah'a karşı görev ve sorumluluğun var. Yani daha açıkçası, yani İslam fıkıh noktasından, insanın görevleri noktasından bakınca, namazını kılmalısın, orucunu tutmalısın, İslam'ı ölçü içerisinde yaşamalısın. Ama ne yapıyor? Ya hocam ama, iyi ama işte hele dur şöyle bir 40 yaşına kadar zevk ve safa içerisinde yaşayayım. Ondan sonra bak göreceksin nasıl olacak. İnşallah. 40'tan sonra namaza başlayacağım. 50'den sonra dahaca gideceğim, tövbe edeceğim, istiğfar edeceğim, Allah'a yöneleceğim. Bu tehir manasında birçok insanda böyle bir tembellik ve rahatlık görüyoruz. Onun için peygamberimiz ikaz ediyor bizi. Ertelemek diyor. Efendimiz Aleyhisselam şeytandandır. Tehir şeytandandır. Yarına bırakmak, Yarına bırakmak şeytandandır. Her insanın her gün içerisinde çok önemli görev ve sorumluluğu vardır. O tehir edilemez. Hele yani farz ibadetler, mükellefiyetler asla tehir edilemez. İşte bu noktadan da maalesef bugün günümüz insanı hele dur, hele dur diye nefsin destesi, şeytanın hilesiyle hakikat ve marifetten maalesef evet. uzaklaşmış oluyor. Yani mahiyet sanki kıymetini fark edememe, yani mahiyetini bilememe aslında sahip olduğu kıymeti de idrak edememe anlamını da taşıyor. E, tabii şu mana yani bir kuyumcu dükkanına gittiğiniz zaman eğer sarrafsanız siz o mücevheratın kıymetini kadrını bilebilirsiniz. Evet. Ama e, bir çocuğu götürün, değil mi? Evet. Çocuk e, kuyumcu dükkanında balon arar, balon sorar, değil mi? Evet, evet. Dolayısıyla çocukların, yani çocuk zihinli insanların, yani çocuk kadar böyle sadece maddeye absolmuş, maddi zevklerini keyiflerini absolmuş insanların, insanın kendi yüksek mahiyetini idrak etmesi zor. Dolayısıyla kıymetini takdir edemediği bir mahiyetin de heder etmesi çok kolay herhalde akibet noktasında da herhalde insan sonuçları düşünmeyince hayatını herhalde kıymetlendiremiyor. Evet. Fırsatları değerlendiremiyor. Ömrünü zayi ediyor. Zayi yani. ediyor evet. Boş ve lüzumsuz şeylerle nefesini evet. tüketiyor. Yani. Evet. Evet. evet. Bize ait demek ki çok emirler var ama ne mahiyetlerinden ve ne akibetlerinden haberimiz olmuyor. Nelermiş bunlar? Biri cesettir. Evet cesedin genç iken latif, zarif, ve güzel gül çiçeğine benzerse de ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavül eder. Birisi bu. Evet. İnsan gençken latiftir, zariftir, güzeldir. Gül gibidir, müzeyendir, mükemmeldir. Kokusu güzel, tadı güzel, endamı güzel. Evet. Ama yaşlandıkça yaprak dökümü başlar. Hayatın arızaları ortaya çıkar bir nevi, mesela bir kapıyı düşünün, onu yağlamazsanız o kapıda gıcırtılar çok olur. Ses ve gürültüler olur. Evet. Ee, Teşbiyen ifade edersek mesela hastalıklar hayatın gıcırtılarıdır. Hı. Hastalıklar, ihtiyarlık ölümün de neyidir? Habercisidir. Burada yani bu emirle bize verilmek istenen de şudur. Gençliğine güvenme. O elden çıkacak. Evet. O tükenecek. Evet. Madem gençlik Allah'ın bize bir bahçıdır. Mahiyet noktasından bakınca her şeyi gençlikte başlar. İdealist dünyanın ateşleme merkezi gençliktir. Bütün ideolojilerde, düşüncelerde, fikir hareketlerinde gençler hep öndedir, ileridedir. Aksiyon vardır, hareket vardır, cevaliyet vardır, aktivite vardır. Dolayısıyla mesela Peygamber Efendimizin Mekke dönemindeki ilk te tebliğ dönemine baktığımızda aşağı-i müvahişeden olan ve ilk Müslümanların Hazreti Ali 10 yaşında diğerleri 17 yaşında, 18 yaşında 19 yaşında. Sadbine-i Vakkas 17 yaşında Müslüman olmuş. Hazreti Beyir 19 yaşında. Yani 20 yaşında 17 ile 22 yaş grubu içerisindeki insanlar ilk sahabeler, ilk Müslümanlar. Dolayısıyla e, tabi bir gençliğin terabeti ve gençliği Allah yolunda kullanmak en büyük bir mimettir. Allah'ın bir fazla ikramıdır. Ebedi hayata hazırlanan bir Müslümanın bu işin ciddiyetini gençlik döneminde muhafaza etmesi tutması bu mahiyeti hem sefahat da öldürmemesi gerekiyor. Onun için Vezmi Hazretleri buna misal veriyor. Diyor ki bak Değil mi? gençliğin akıbetine bak Değil mi? deli kanlı kanına yapıyor, deli akıyor akıbet nedir? ya hapishanedir Değil mi? ya hastanedir, ya da kabirdir bir anda hiddet ediyor, şiddet ediyor raiz ve gadapla çekir vuruyor hapishanede düşüyor katil oluyor veya vuruluyor hastaneye düşüyor veya daha dehşetlisi ölebiliyor dolayısıyla akıllı bir genç gençliğini fazlalarla tezyin etmesi lazım. Hayatını ibadette tahkim etmesi lazım. İlim, ilim her yaşta olmaz. İlim özellikle genç yaşta zihnini formatlaması lazım. Hakikatla tahkim etmesi lazım. Gençlik Allah'tan bize bir nimettir, bir ikramdır, bir ihsan-ı ilahidir. Akıllı ve müteddir bir mümin gençliğini ve gençlik içerisinde zamanını disipline edip Kur'an'a, imana daha fazla yönelmesi icap eder. Eğer yönelmezse bu nimet elimizden ne yapacak? Evet. Bakıp gidecek. O zaman boş gidecek. Dolayısıyla bu açıdan meseleye baktığımızda insanların kalbi, hayatı tabi caizse bir göle benziyor. Bir göl çok geniş olabilir, çok derin olur, çok vası da olabilir. Ama o göl bir kaynaktan beslenmezse o gölü beken iki akıbet vardır. Birincisi ya temmuz güneşine dayanamaz kurur. Ya da kurumazsa bile kokar. Evet. Şimdi kalbi hayatımız göl gibi olduğu için bunu tahkim edeceğiz. Neyle? İlimle, ders ile, tefekkürle, ibadetle, marifette, takva ile, günahlardan kaçınmakla ve gençliği muhafaza edecek bir çevre faktörü ile. Böyle yaptığımız zaman o gençlik manasına hakkatına hizmet etmiş olur. Böyle evet. olmazsa o gençlik maalesef zahir olup akıp gitmiş olur. Her şeyin şükür kendi cinsindendir. Diyor. Yani vermiş istikametinde kullanmak bu anlamda evet. yani, vermişse karşılık. Gençlik... Tabii şimdi gençliğin şükrü o gençliğin enerjisini İstikamet üzerine kullanmaktır. bu istatları aşmak ve ettirmek. Evet, evet. Burada herhalde belki şu cihet üzerine durulabilir. Yani mesela gül gibiyken uyuşmuş kış çiçeğine buruşup dönüyor insan. Bu elimizde değil. Seyrediyoruz kendimizi uzaktan seyreder gibi. Nasıl ayı seyrediyoruz gelip geçiyor küçülüyor, ufalıyor, büyüyor. Hiçbir katkımız, dahlimiz yok. İnsan ceset içinde. Yani ne olup bittiğini de bilmiyoruz vücutta. Ve akibetine de müdahale edemiyoruz aslında bizi dinlemeden gelip geçiyoruz. geçiyor. Evet. Dolayısıyla hem mahiyetini idrak hem de e, sonucunu da yani mahiyetini bilmiyoruz. Dolayısıyla bize verip çevirmiyoruz. Bize verilmiş bir nimettir bu. Bunu idrakinde olmak. Bir de işte akıbetine de bizim müdahalemiz yok. Dolayısıyla müdahale olamadığımız bir akibette hazır olmak herhalde. Burada. E, burada yani gençliği iman namına, ilim namına, hamiyet namına yönlendirmek, şekillendirmek esastır. Evet. evet bir diğer emir mayetinin vakibetinin haberimiz olmadan olup biten evet biri de hayat ve hayvaniyettir bunun da sonu ölüm ve zevaldir şimdi tabi her şeyin bir e, eceli hattisi var ömrü tabisi var evet. e, mumu yaktığınız an alev başladığı zaman e, her bir alev bir tükenişin ifadesidir başlamışsa bitecektir. bitecektir. Her şeyin bir eceli fıtresi vardır, ömrü tabisi vardır. Ve bu mukadderdir. Onu tavir ve tebdil edemeyiz. E, hayatın da devamlısı noktasındaki bu hayvaniyet e, hayata lazım olan duygulardır. Yani insanda beslenme sistemi var. Hayatın maişetini temin ve tesis manası vardır. E, bunlar da ayendir, e, Ama e, en Önemli hakkatlardan birisi küllü nefsin, zayikatın mert manasıdır. Biz adım adım ölüme doğru gidiyoruz. Bugün e, takvim yaprağından bir yaprak düştü. Ne demek? E, bir gün daha ölüme yaklaştık demektir. İşte bunu tezeküre tefekkür etmek. Yani bu dünya e, misafirhanedir. Biz dünyada ev sahibi değiliz, misafiriz hayatı bâkiye gelecektir manasında da yani bu hayatı hayat namına, din namına kıymetlendirmek icab eder. Evet. Biri de biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve bekâ arasında mütereddittir. Daimi bâkiinin zikriyle muhafazası lazımdır. İşte bunun üzerinde biraz daha zannediyorum durmak gerekiyor. Bakın Cenab-ı Hak bizim bize insaniyeti vermiş. İnsaniyet en büyük nimet. Değil mi? Evet tek bir insana verilen, bütün hayvanatlara verilen, bütün mahlukata verilenlerden daha kıymetli, daha şereflidir. Allah bize insaniyeti bahşetmiş. Şimdi İnsanit burada... Kavram olarak ne anlıyoruz. E, şimdi oraya geleceğim. yani Bir şeyi unutmamak için e, sözünüzü kesmek durumunda kaldım. E, şimdi Cenab-ı Hak bizim dünyada hayatımıza kefildir. Bakın. Allah bizim rızkımıza da kefildir. Ama bizim akıbetimize kefil değildir. Allah seni insan olarak yaratmış. Yani kainatın tek ve müstesna en birinci projesi insan. İnsaniyet deyince, yani bizi hayvandan ayıran özellikler, aklımız, kalbimiz, sanatkarlığımız, ilmimiz, teknolojimiz. Değil mi? İnsan Cenab-ı Hakk'ın cami ismine mazhar. Şimdi burada şöyle düşünmek icap ediyor. Mesela varlık alemini bir metreyi eline bir metre al. Şimdi metrenin iki ucu var. Değil mi? Varlık alemini bir metre uzayda bir çizgi gibi düşünürsek. Bir ucu mutlak hayır. Öbür ucu mutlak şer. Mutlak hayırı melekler temsil ediyor. Onlar abd-ı Onlar günahsız Allah'ın şeyleri, mahlukları, kulları. Melekler, mutlak hayır. Öbür uçta mutlak şer. Bunu da şeytanlar temsil etmiş oluyor. İnsaniyet bu ikisinin ortasında hem hayra gidebilir hem şerre kayabilir. İşte Cenab-ı Hak dünyada bizim hayatımıza ve rızkımıza kefil ama insaniyetimize kefil değil. İnsaniyetin e, insaniyeti kübra nedir? İslamiyettir. E, bizim akıbetimize Allah kefil değil. Bizim akıbetimizi bizim kendi irademize ve tercihimize bırakmış. Sorumluluk bize ait. Heh, yani. Bize ait. Yani bunu nasıl ifade edebiliriz? Şimdi mesela devletin şey politikası vardır. Üniversite politikası vardır. İlkokulda ortaokulda öğrenciye kızabilirsin. Kulağından tutarsın. Belisini çağırırsın. Bakın çocuk çalışmıyor. Hataları var, yanlışları var. Veri toplantısı yapabilirsiniz. Ama üniversitede veri toplantısı olmaz. Çünkü üniversiteye gelenler nedir? Raşittir. Devlet üniversite açar. Profesör, hoca tayin eder. Kütüphane vardır. Dersler vardır. Öğrenci muhayyerdir. Devlet nedir? İşte okul, işte fakülte, işte kütüphane, işte dersler, işte sınıflar. Sen de reşitsin. Sen de, sen de reşitsin. De. Bitirmek veya bitirmemek senin elinde. Azmeder, gayret gösterir, cehdle çalışırsa bitirir. Çalışmasa, sınıfta kalır. Bu nokta hakikaten çok önemli. İnsaniyet bize emanettir. İnsaniyet ve İslamiyet, İslamiyetle beraber. Hakiki insaniyet, İslamiyet olduğu için bize emanettir. Bu emaneti muhafaza noktasından diyor ki daimi, daimi bakinin Zikriyle, Zikriyle muhafaza, sene muhafaza sene edilmesi, sene. edilmesi lazım. Şu insaniyeti zikirle, tesbihle, ibadette, marifette muhafaza etmek durumundayız. İşte bu noktada Müslümanın müteyak kız olması icap eder. Neden? Çünkü Peygamberimiz ﷺ buyuruyor ki üzerinizdeki diyor elbisenin yıprandığı gibi iman öyle yıpranır. Evet. İman öyle eski. İki günü müsavat olan ziyandadır. Evet. Burada tabi iradi tercih öne çıkıyor. Yani Müslüman tercihini haktan ve hakikattan yana koyması icap eder. Dindeki muvaffakiyetin esası da bu cephesiyle iradedir. Kuvvetli iradedir. Yani din olayı bu anlamda bir tercih olayıdır. Bir teveccüh olayıdır. Tercihini ve teveccühünü güzel yapmak, insaniyeti zayi etmemek. daimi bakinin zikriyle muhafazası lazımdır. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Tahammülünden aciz, takatından hariç olduğun tuğlu emel yükünü yüklenme. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Der ki Hazreti Ali radıyallahu anh Ecelim benim ne güzel bir muhafazımdır ecelim diyor. Benim ne güzel bir muhafızımdır. Siz doktorsunuz değil mi? Evet. Birçok hasta var. Hatta hastaya gelirler derler ki bu hastanın şu hal ve zuhuratı gösterir ki bu halde üç günce yaşar yaşamaz. Belki siz de görmüşsünüz, yaşanmışsınız. Evet. Ama bakıyorsunuz on sene geçmiş adam hala yaşıyor. Bu hasta ölür diyen iki gün sonra ölüyor. Evet. <gülüyor> Diğeri 10 sene, 20 sene şey, yaşamış, yıllarca yaşıyor. yaşıyor. Şimdi burada Hazreti Ali'nin ifade ettiği manı çok şey, cali bir dikkat. Bir insan hasta olduğu zaman eğer ömrü mukadderse devam edecekse inşallah bu hastalık bir nimettir. Evet. Ee, gelir, geçer. Ee, yok eğer ecelim mukadderse Allah'a teslim olmaktan başka hiçbir şeyimiz yoktur yani. Niteyimiz yoktur. Biz yurt dışındayken bir gün yıllar önceydi. Bir arkadaşım geldi dedik hocam dedi e, duydunuz mu? Sabancı öldü dedi. Sagup ağanın ölmüş haberini evet. televizyondan izlemiş. E, Sabancı zengin bir insandı. E, hasta komaya girdi değil mi? Eğer eceli gelmişse bütün tıp dünyasını zengin olduğu için Amerika'dan, dünyanın her tarafından en e, muhteşem, mükemmel sahasında otoriter olan insanları getirir, yüz binlerce insan bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Evet. Ama eceli gelmemişse, evet, bu evet. yırtar ve çıkar, biznilla hayatına devam edebilir. Evet. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Tahammülünden aciz, takatından hariç olduğu tuğla emel yükünü yükleme. Evet. Yani hayatı ne biz inşa edebiliriz, ne de devam ettirebiliriz Evet yani Dolayısıyla bu yük çok ağır, evet. sahibine teslim etmek lazım. Evet. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun malik ancak malikül mülktür. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Şimdi bakın vücut da Allah'ın, değil mi? Buradaki vücut varlık anlamda, değil mi? Ee, yani e, vücut e, e, enfesi manada mahiyeti insani haritası. Allah sana el vermiş, ayak vermiş, yüz vermiş. Evet. Ve bunlar senin mülkün değil. Ee, senin iraden dışında şekilleniyor. Bakıyorsunuz evet. adam gel saçları dökülmüş. Evet. E, kafa saç seninse dökme hadi. Evet. Bakın beyazlaşmış. Saçları ben beyaz olmuş. E, i̇radem varsa hadi beyazı seyahat çevir. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. E, baş seninse, diş seninse hadi engel ol. Karnım ağrıyor. Kes ağrıyı. Bakın, evet. Ün, üzerinde yani bizim vücudumuz üzerinde tasarruf etme yetkimiz yok, irademiz de yok, gücümüz de yok. Bakın. Evet. Şimdi bu bahis e, okununca bir hatrani müsaade ederseniz Bursun, anlatmak şükürünce. istiyorum. Ee, bir zaman kaplıcaya gitmiştik kapıcadan çıkarken yaşlı bir insan yolda yürüyoruz biraz ekabirane ve e, böyle vücudu kendine nispet ederek dedi ki bu vücut benim dedi yani ekabirane bir tarzda bu vücut benim sanki kendisi inşa etmiş kendisi yapmış gibi yani bir derece enaniyet kokan bir ifadeyle öyle söyledi bu vücut benim vücut benim deyince böyle içinden dedim ki ben bunu bir sıkıştırayım bakalım vücut onun mu değil mi diye. Evet. Döndüm böyle yolda yürüyoruz. dedim şöyle bakalım böbreğin nerede. Şimdi adam böyle ellerini kendini açtı, beline tuttu. Böbreğim diyor, böbreğini arıyor. Böbreğinin nerede olduğunu gösteremedi. Sordum dedim kaç yaşındasın? Yaşlı Dedi ki 72 yaşındayım. Peki dedim 72 senedir böbreğin içeride ne halt ediyor haberin var mı? Evet. Dur. Şimdi söyle bakayım dedim vücut kimin? Hemen eline kaldı estağfurullah hocam dedi bu vücut Allah'ın. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> e böbreğimiz nerede bilmiyoruz yani. Evet. Kalp nasıl çalışıyor? Ne? Mide nasıl hazmediyor? hal yuvarlar, ak yuvarlar. insan içerisinde, siz doktorsunuz evet. yüzlerce ne var, evet. sistem var, birbiri içerisinde yürüyor ya evet. Allah'ın hallakiyetinin en güzel tecelli ettiği mülk ne, insan vücudu, evet. baştan sona mucize, bakın onlarda kendi irademiz var mı, evet. Bak, böbrek süzerken bizim irademiz yani, söz konusu mu, evet. Hatta mesela diyelim ki bir kadın doğum yaptığı zaman yeni teknoloji geliş, Ondan üç sene geriye git, 50 sene geriye git. Yani doğum yaptığı zaman, doğum yaparken kadın ebeye soruyor. Ya şöyle bakalım bu gelen çocuk oğlan mı kız mı? E bilsene daha senin içinden çıkıyor. Evet. Bak anne bilmiyor yani. Evet. Haberi yok. Evet. Demek bizim üzerimize müessir ve muktedir Allah'ın ruhluyeti var. Evet. Bizi halk eden o, inşa eden o, azablarımızı yerli yerine takıp tanzim ve tertip eden de o. Evet. Bu noktadan bakınca e, mülk Allah'ın. Evet. Yani biz o mülkte tasarruf edemeyiz. Evet. Benimdir diyemeyiz. Evet. Senin evet. hadi tasarruf et. Evet. Evet. Zaman zaman işte bazı Cenab-ı ibret için olacak hastalıklar veriyor. Mesela kanımızdaki şekeri düzenleyemiyoruz yani. Öyle zorlanıyoruz ki. <gülüyor> Bir defa bozulacak sistem. Biraz bize bırakılıyor sanki tabiri caizse. Artık bir elimizde insülün, bir elimizde kan şekeri sürekli ne kadar zor bir şeymiş. Evet. Vücudumuzda böyle milyonlarca denge var. Bunların hepsinin tam da istenildiği noktada kalması müthiş bir tasarruftur. Bizim tasarrufumuzun çok haricinde. Zaten evet. mesela yani tıp nedir? Bana göre çok kısa da ifade edersek tıp insan vücudunda Bozulmuş dengeleri eski haline getirmektir. Evet. İşte şeker yükseldi düştü, evet. tansiyon yükseldi düştü, vücut evet. sıcaklığı yükseldi düştü. Tıp ne yapıyor? De eski haline getirmeye çalışıyor. Beceriyor mu? Evet. Çoğu zaman da <gülüyor> beceremiyor evet. yani. Evet. Mutlaka her evet. müdahalenin belli bir faturası dolu. Faturası olsa, maliyeti evet. oluyor evet. evet. evet. Evet. ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir o Malik Ülmürk. Binaenaleyh Malik Hakiki'nin daire emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Evet. Şimdi yani Cenab-ı insana insanı o kadar hakimane yaratmış ki yani siz doktor olduğunuz için bizim çocukluk zamanımızda bir arkadaşımız vardı. Biraz şeydi yani, yani fart. yani bazen insanda çok zeka zeka çok ileri olunca biraz şeye geliyor delilik. Evet mecnun mecnuk seviyesine hı. geliyor. Doktora gitmiş göz doktoruna. Gözünde problem var. Doktor demiş işte şu iğneden şu ilaçtan damlatacaksın. Yani işte 2 ve 3 damla içeceksin. Şimdi bu gelmiş eve. bardağa su koymuş, damlatmış. Bakmış bardağın rengi, suyun rengi dahi değişmedi kendine göre analiz yapıyor. Ben bu suyu içeceğim. Bu su mideye gidecek. Mide nerede? Göz nerede? Evet. E, böyle bu olmaz ya. Yani. E, direkt tasarruf etmek lazım. Gelmiş ilacı <gülüyor> gözüne gözü. sıkmış. Evet. Az kaldı gözü gide yani. Evet. yani. zor kurtardılar. <gülüyor> Şimdi insan vücuduna müdahale ettiğin zaman bak hakimane vücudu muhafaza edeceksin değil mi? Evet. Vücudu koruyacaksın. Evet. Sünnetullah kalma, sıcak te'rletir, soğuk üşütür zemher ayında çıplak ayakla dolaşırsan bir saat sonra karnım ağırır. Evet. Tedbir noktasından vücut bize emanet olduğu için vücudun hıfz muhafazı itibarıyla sünnetullah kanunlarına göre görevimizi yapacağız. Ama o çocuğun yaptığı gibi de evet. dengesiz bir müdahale evet. de, ile de hayata evet. şey yapmayacağız. Müdahale etmeyeceğiz. Evet. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde, çerçevesinde vücudumuzu kullanmamız gerekiyor. Yani. Şimdi e, tabi e, mesela teklife bakınca yani Allah'ın emirleri hafiftir,dir ama aynı zamanda fıtrata da mutabıktır. Tabi ibadetlerin bir illet çepesi vardır bir de hikmet çepesi vardır. Hikmet illet yerine kullanılamaz. Yani Allah emrettiği için biz oruç tutarız. Ama yani orucun hikmet çepesi vardır. Vücudu muhafaza eder, perhizdir, sağlığa yani vesiledir. O ciyetler noktasından bakınca Allah'ın emirlerine riayet ettiğimiz nispetitte de biz vücudumuz sıhhat ve selamet kazanır. Mesela özellikle bu asrın insanlarında bunalım var, stres var, sıkıntı var, sancı var. Bürokrasidir, paradır, varlıktır, yokluktur, servettir, anarşidir efendim. Trafiktir efendim, güvendiktir. Bütün bunlar <gülüyor> dünya Daki bu kargaşa, ahır zamanın fitne fesadı içerisinde, tüsunamları içerisinde insanlar ciddi bir manada stres ve bunalıma giriyor. Bu bunalımdan çıkmanın yolu da Allah'ın emirlerine mutabakat ile çözülebilir. Yani e, İslameti yaşayan bir Müslüman, hem hayata ebediyeye medar hayatını tasavvih ettirdiği gibi dünya hayatını da saadete ve sürura e, şey etmiş oluyor. Hakikaten mesela bu noktadan bakınca iki kavram var mesela. Bir refah, bir de saadet. Evet. Refah ekonomik bir kavramdır. Bir insan çok Satın zengin alabilir, olabilir. Şey Satın alma gücü fazla. Evet. Dünyanın en güzel köşkünde yaşayabilirsiniz. Uçağınız olur, helikopteriniz olur. Taksiniz, arabanız olur. Müzeyen bağlarınız, bahçeniz olur. Ama bundan hiçbirisi sizin ruhunuzun bir parçası saadet ve kaynağı değildir. Belki suhlet verebilir yani hayata kolaylık getirebilir uçakla bir de bir yere efendim bir saate gidebilirsiniz ama bundan hiçbirisi saadetin kaynağı değildir. Saadet nedir? Saadet imanın gölgesidir. Dolayısıyla vücudumuza kıymet vermek istiyorsak iman bir Müslüman'da ne kadar inkişaf ederse imanın inkişafını ağaca teşbih edersek ağaç, Ağaç ne kadar büyük olursa onun gölgesi de ne olur? O kadar fazla olur. Evet. İşte ağacın gölgesi gibi saadet. Evet. Şimdi mesela tarih boyunca bakıyorsunuz birçok insanlar saadeti aramış. daha da arıyor. Zengin para da aramış. Değil mi? Bir kısım insanlar gece hayatında aramış, kadında aramış, şovda aramış, Şöhretler, alkışta, şöhrette aramış. Evet. Ama hiçbirisi bulamamış ve daha bulamamışlar. Evet. Ee, saadet imanda. Evet. İmanın suhiyetinde, imanın gölgesi. iman arttığı nisbette Müslüman'da saadette surur da artmış oluyor. Dolayısıyla maddeten dahi hayatımızı muhafaza etmek istiyorsak bu muhafazanın yolu Allah'ın emirlerine itaat ve inkiyattan geçtiğini de burada vurgulamak, evet. altın çizmek Zaten icap ediyor. Zaten cümle ümitsizliği intaj eden hırs gibi diyor. Evet. evet. Hırs yasak diye Çünkü bize zararlı. Evet. Maddi manevi hayatımıza zarar veriyor. Evet. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zahildir, devamları yoktur. Zevalleri düşünülürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Yani burada da şimdi musibetler ve hastalıklara bir Müslümanın nasıl bakması lazım? Bu ölçüde çok önemlidir. Yani hakikat noktasında hastalıklar, musibetler, elemler insanı helak etmek için gelmez. Evet. Ceza Belki olsun diye dedim değil, değil ha, Ceza değil efendim. Bazen öyle anlaşılıyor. Ha, hayır ceza değil. Ha. Evet. Ama e, musibetler, elemler ve sıkıntılar insanı helak etmek için gelmez, arındırmak için gönderilir. Evet. Bakın. E bu da güzel. Yani bizi arındıran her şey güzeldir. Bizi Allah'a yaklaştıran her şey güzeldir. Bu açıdan bakınca mesela bakıyorsunuz. E, bir insan genç ama sarhoş. Lehletti evet. ve şiddetli. Hz. Ali buyurmuş ki insanlar sadece içki içmekle sarhoş olmaz. Evet. Makam da para da, rütbe de, alkış da insanı sarhoş eder mi? Evet. Sarhoş. Bakın. Sen düşüncesini evet. bozan her şeyi Evet. Edin. Şimdi dolayısıyla musibetler çoğu zaman bizi uyandırır. Gafletten uyandırır. Kurbiyete vesile olur. Bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ve daha önceki hayatını tek kelime ile sohbetine gitmiştik oturduk konuştuk bana dedi ki ben dedi şu Risale'leri şu hakkatları öğrenmeden şu hakkatlara muhatap olmadan önce benim hayatım tek kelime ile ben diyordum akrettim, akrep kendi ifadesi akrep ama diyor bir trafik kazası muhatap oldum dizlerim Çalışmadı, tikelik arabadaydı. Sonra o hastalıktan sonra arınmış, bu risaleleri okumuş, tasavvüt etmiş, tövbe etmiş. Hakikaten velayet derecesinde de bir keyfete e, çıkmış bir insandı. Kendi Hazir insanı kendine getiriyor evet, evet. Yani arın arındı, velayette yani eşkıya derecesinden, evliya derecesinde terakki ve tasavvüt etti. Evet. Kamil de bir insan, kendine yetiştirmişti biz onunla konuşurken ben ona dedim ki bana dua et Allah rahmet etsin Allah harika rahmet eylesin makamını cennet etsin bu vesileyle onu da analım rahmete inşallah gitmiştir ben ona böyle dedim ki bana dua et tebessüm etti dedi ki ben dedi iki kişiye dua ettim hayatımda birisi tüccardı dua ettim iflas etti biri de hastaydı, dua ettim öldü. Onun için dedi ben kimseye dua etmek istemiyorum diye latife etmişti. Bakın yani insanları arındıran hastalıklar Allah'a yaklaştırıyor. Bir abimiz vardı, böyle saf evvel abilerimizden birisi, yaşlıydı. Bir gün böyle derse ve sohbete çıkmak isterken üst katta sohbet var. 5-6 katlık bir apartman asansör de yok merdivenle çıkılıyor kapının ağzında e, karşılaştık e, nasılsınız e, diye sordum e, kalp şeyi geçirmiş, ameliyatı geçirmiş dedi hocam dedi bana e, ip dedi çok inceldi Hı. nefes darlığı da var ve nefesi alırken verirken de zorlanıyor e, hocam dedi ip çok inceldi ha koptu, ha kopacak. Böyle. Dedi siz böyle hızlı çıkın ben yavaş yavaş çıkacağım. Neyse böyle dersten ve sohbetten sonra böyle oturduk konuştuk, sohbet ettik. Dedim ki yaşlı bir abimiz. Dedim Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu bu ip bir gün kopacak. Ama dedim ben senin yerinde olsam bak bak bu hastalık seni belki velayet derecesine çıkartmış. Ha koptu ha kopacak. Bak seni huzura götürüyor. Rabıtay mi? Ölüm rabıtası. Ya şu nefesimi aldım ya veririm ya veremem. Evet. Bak bu ne yapıyor? Teyakkuza vesile oluyor. Ve hayatı bakıya noktasında insanın ciddiyetini, istikamet ciddiyetini getiriyor. Dedim ki e, bu ilk bir gün kopacak. Ama dedim sen bundan sonra sohbetlere daha fazla gel. Evet. Daha ziyade gel ip koparsa medesede Kopsini. ders-i Kur'an'inin başındayken kopsun evet. çok hoşuna gitti, Allah hazır olsun. Evet. Hakikaten biz onla döndükten bir ay kadar bir zaman sonra eve namazını kılmış, secdeye gitmiş, secde ruhunu teslim etmiş. Evet. Öyle. Evet. Evden gelmişler ya bu secden kalkmıyor. Ha. İşte onun için peygamber buyuruyor, nasıl yaşarsanız öyle, öyle ölürsünüz. Evet. Nasıl ölürseniz öyle Evet bu musibet zaten yani kendi başına tesadüfen gelen bir şey değil yani vereni bulduktan sonra bazen dert, derman bile olabiliyor evet. evet. evet. biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya heva zail olur gider veya onun mal olduğundan yine ona rücu eder. Bu da çok önemli. Müslümanın hayata bakış açısı. Müslüman dünyada kendini misafir gibi telakki edildi. Bütün sıkıntılarımızın, sancılarımızın altında yatan çok önemli bir saik. Dünyada ev sahibi gibi oturmak. Hı? Halbuki kamil bir Müslüman kendini misafir bilecek. Kiracı gibi oturacak. Kiracı Ev sahibi geldi. Arkadaş şu şeyi evini boşalt. boşalt. Tamam dersin. Boşaltırsın. Ama ev seninse, tapusu sende, mülkiyeti, zilliyeti sende ise birisi gel çık derse o zaman hiddet ve şiddet ortaya çıkar. Belki bu iş Kanlı da bitebilir falan. İmam Gazali Hazretleri bize bu konuda güzel bir misal veriyor. Diyor ki sekerattaki insanı düşünün. Şöyle bir misal. Yani o misalı bugünki manada açarsak bir çocuğu düşünün. 5-6 yaşında bir çocuk. Evde treni var. Düğmeden uzaktan kumandalı tren var ya. Evet. Düğmeye basıyor. Tren küf küf Çalışıyor. ve tamam, o oyuncakların içerisinde mest olmuş. Afakla ilişkisini kesmiş. O çocuğun dünyası, o oyuncak dünyası. Ona göre cennetvari bir şey. Saadet ve surur. O anda diyelim ki annesi evden çıkması gerekiyor. Acilen bir başka yere gitmesi gerekiyor. Tutuyor çocuğunu oradan çıkartırken çocuk ne yapar? Bakın biraz daha küçükse annesinin yüzünü carver, parçalar. Sen nasıl beni bu dünyamdan kopartıyorsun? Evet. anne dahi olsa annenin yüzünü cırmalar şiddet şiddet eder. İmamı Gazali buna benzer bir misal getiriyor diyor ki yani su vurmuş çark dönüyor. Bağı var, bahçesi var, tarlası var, mülkü var, devleti var, serveti var. Maddi refahın zirvesine ulaşmış efendim. Sultanlar gibi yaşıyor. Ansızın ölüm meleği geliyor, perç ambından tutuyor, perçesinden, perçiminden tutuyor, çekiyor. O zaman. Ya, hiddet ve gayz içerisinde sen nasıl beni bu sevdiğim dünyandan kopartırsın diye ölüm meleğine karşı cidallaşıyor. Bakın, belki haddini aşıyor, belki Allah korusun sekaratta imanını da muhafaza edemeden melek onun ruhunu kapsetmiş oluyor. Onun için burada çok önemli bir mesele dünyada misafir gibi yaşamak. Yani bugün her gün yani muhakkak bir gün bir gece yani ölüm meleği bizim kapımızı tak tak diye evet. çalacak. Evet. İşte burada müminin ne yapması lazım? Müteakkız olması lazım. Ölüme hazırlanmak. Evet. Yani. Akıllı bir Müslüman, hayatı ebediyesinin evet. muhasebesini yapandır. Yani. Evet. Bu, bu cihette biz burada neyiz? Misafiriz, ev sahibi değiliz. Yani. Bizim esas evimiz, vatanımız nedir? Hayat-ı bakiyedir. Biz ebed için yaratılmışız. Bakın şimdi insanın ruhuna bakın. insan ruhunda nasıl bir imsat, nasıl bir intişar ve inkişaf var. Bak dünya insana işba etmiyor, tatmin etmiyor. E, insanda beka var, ebediyet var ve koordinatlarında açılım var. E, e, 70 sene, 80 senelik bir hayat e, da insan istatlarını tam açamıyor. Ama cana bak insanın ruhuna bir imsat vermiş. İşte bu imsatın açıldığı bir menzil var, bir mekan var. O, ora nedir? Ekadır, ebediyettir. Evet. Ve biz oraya doğru adım adım ne evet. yapmış oluyoruz? Gitmiş oluyoruz. Havuza sokulmuş balina gibi oluyor insanın evet. sığmıyor aslında. Evet. Yani burada şimdi bu metni bir daha okursanız evet. orada bir iki mesaj daha var. Bir de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Hı. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Yani şimdi böyle bir şiir var değil mi? Indik pazara Ana rahminden indik pazara, pazara bir kefen aldık lık, girdik mezara. Evet, döndük mezara. <gülüyor> i̇nsan i̇şte insan hayatı bu. Ana rahminden evet. dünya pazarına indik. Ne yaptık? Kefen aldık mezara döndük. Evet. Evet. Misafiriz yani. Han evet. yani, yani. yani. Hepsi bu kadar. Evet. Evet. Evet. evet. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış vücudunu mucidine feda et. Yani burada değil mi bu noktada biraz düşünmek ve tefekkür etmek lazım. Ayeti kerime de nefsini ve malını satmanın karşılığında Cenab-ı Hak neyi veriyor? Cenneti veriyor. Şimdi bütün mülk Allah'ın. Gözümüz, elimiz, aklımız, cihazatlarımız, donatımımız Allah verdi. Bize emaneten verdi ve bizden ne yapıyor? Rahmet-i İlahi'ye satın alıyor. Demek İslam'ın çizgide yaşamış olduğumuz zaman onun karşılığı nedir? Bekâ ve ebediyettir. Allah'a satmazsak kime satacağız? Değil mi? Yani. Evet. E Allah'a sattığımız zaman Cenab-ı Hak değil mi ya yani karşında cenneti veriyor. Evet. Ebediyeti vermiş oluyor. İşte aziz Müslüman değil mi hayatını Allah yoluna tahsis edendir. Evet. Hayatını Kur'an'a vakfedendir hayatını iman alına aşk İslamiyet'te dini dert etmek, dert edinmekti. Dün gece, övesi gece bir sohbet vardı. Sohbette tezekkür edildi. Bir hadis-i şerif peygamberimiz buyuruyor ki kim dini dert edinirse kim diyor dini dert edinirse ben onun dertlerini onun omuzundan alırım diyor. Cenab-ı Hak, hadis-i kutsi. Evet, yani Kim dini dert edinirse, ben onun dert yükünü onun omzundan alırım. Hı. Kim de dini dert etmezse, onu dertleriyle baş başa bırakırım diyor. Cenab-ı Hak. Hı. İşte Cenab-ı Hak, Hı. dini dert edinenlerden etsin. Yani Allah'a satmanın karşılığı hayati bakiyedir. Allah'a satmasak. Hayat nerede gidiyor? Ya maddiyatta gidiyor, ya maraniyette gidiyor, ya sıfıryette gidiyor. Eriyor, zayi oluyor, perişan oluyor. Hayatımızı sürekli satıyoruz aslında ama ne mukabilinde satıyoruz? Evet, yani. En evet. büyük fiyatı ne satmak lazım? Evet, işte cennet Şimdi mukavimde. bakın mesela bir genci düşünün, fakülteyi bitirdi. Gençliği var, dinamizmi var, aşkı ve ideali var. Devlet takit yapıyor. Devlet ne diyor? Sana ayda e, 2 bin lira, 2 bin lira almıyorlar ya yeni mezunları öyle diyelim 2000 bin lira ama karşılığında e, 8 saatini bana satacaksın. Memuriyet intisap değil midir? İntisaptır. Evet. Bir insan memur olduğu zaman e, 8 saat boyunca gözünü, aklını, elini, istat ve kabiliyetini devlet adına, devlet hesabını kullanmıyor Kullanıyor. Hı. Yani. Şimdi bakın bir matematikte orantı yapmak icap ediyor. Devlet 2000 lira verince ona günde sekiz saatimizi veriyoruz. İki bin liranın karşılığı sekiz saat. Allah bize göz verdi. Sen gözüne Antep vereceğim iki tane gözünü bana verir misin? Verir misin? alacağım sana dünyayı vereceğim. Verir misin? Akılsız dünya neyli Bakın <gülüyor> Akıl cennetten de kıymetli yani deli bir adamı ha cennete koy, ya çöplüğe koy. Çöplüğe daha lezzet alır. Hmm. Akıl cennetten daha kıymetli, her bir azamız dünyadan daha kıymetli. Bakın şimdi bir orantı, matematik orantı yaparsak e, sana 2000 bin lira verene günde sekiz saat veriyoruz. Aklımız kaç bin lira? Kaç bin dolar? Mesela yani 500 milyar dolar. İki e, bin lira verene sekiz saat verirsek bu kadar aklı, kalbi, ruhu, eli, ayağı, cihazlıkları veren Allah'a her şeyimizi değil mi? vermemiz icap eder. Ama rahmeti ilahiye noktasından bakınca mesela namaz itibariyle bakınca cenab 24 saat namaz istemiyor değil mi? 1 yani saat, 24'ten 1 saat. Yani Allah'ın teklifleri hafif. Burada Allah'ın rahmeti var. Tersi olsaydı mesela adam oruç diyor, Mayıs'ta oruç Haziran'da oruç, Temmuz'da oruç, Ağustos'ta oruç hocam Avram'a çıktı, boğazıma kadar geldi yeter, öyle değil ki on bir ay kemal lezzetle yiyoruz bir ay hem perhis, hem rahmet hem nimetin kadr ve kıymetini bilmek hem fukaranın dünyasını anlamak, hissetmek noktasında bir ay oruç diyoruz bak tersi olsaydı o zaman fıtratı ağır gelebilirdi dolayısıyla ya, emri ilahide ne var? Rahatlık evet. ve kolaylık var. Öyleyse hayatımızı ya, bilater i̇şte da ya, yani, ya, bilatereddüt evet. ne yapmamız lazım? Allah yoluna evet. satmamız, Allah yoluna hayatımızı teksif etmemiz ve yoğunlaşmamız lazım. Vücudunu mucidine feda, feda et. et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya deva, zail olur gider veya onun malı olduğundan yine onu bakın edin. şimdi sahabelerin hayatına bakıyoruz çok cari bir dikkat sahabeler huzur Resulullah geldiği zaman ilk cümlesi fedaike ya Resulallah evi ümmi nefsi ya Resulallah anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah hakikati Kur'an'in fedaisi olmuşlar ya. din için yaşamışlar Allah'ın marifeti için tebliğ etmişler İslam'ı gündemlerine getirmişler ya, dini soruklamışlar, tebliğ etmişler. Bakın e, e, bir hadisi kutsu var. İsterseniz bu hadisi kutsu ile sohbetimizi e, e, tamamlayalım. Hı hı. E, çok Çokça bir dikkat bir hadis. Bu hadisi bilmana mana ifade etmek istiyorum. Ve her Müslümanın bu hadisi de düşünmesi, tefekkür etmesi, tezekkür etmesi icap ediyor. İnsanların gündemi var. Değil mi doktorum? Evet. evet. Mesela yarın ne yapacağım? Sabahleyin, ajanda, evet. ajanda yazıyor. sabah saat işte 8'de iş başında olacağım, i̇şte saat 11'de ameliyatım var, Hı. saat 3'te konferansım var, akşam 5'te de dersim ve sohbetim var, gecede radyoda programım var. Buna göre program yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Hı. Ve biz e, gündemimizi iradi tercih noktasından gündemimizi de e, alt alta sıraladığımız zaman önem derecesine, önemli katsayısına göre sıralıyoruz değil mi? Evet. Bu da önemli. E, çok önemli bir iş varsa ona öncelik veriyoruz. E, çok tali derecede ise onu ikinci güne, üçüncü güne, hatta 15 güne, bazen üç aya, bazen bir sene geride ne yapmış oluyoruz, tehir etmiş oluyoruz. Bakın hadisi kusü şöyle enteresan senin gündeminde her müslüman burada nefsi murakabe noktasında kendini düşünsün, tefekkür etsin. Tefekkür derinliği içerisinde e, muhasebesini yapsın. Hadisi kutsı böyle. Senin dünyanda yani bugünkü manada ifade ederek senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada? Şöyle gündemine bak. Mesela bugün veya yarın veya bir ömür boyu. Değil mi? Son nefese kadar bunu da ne yapmak durumundayız? Tezekkür ve tefekkür etmek durumundayız. Senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada? İse Allah'ın muamelatında da sen aynı sıradasın. Evet. Yani Cenab-ı Hak gündemimizi marifetiyle doldursun. Öyle yani anıyla kul olmak kulluk. Evet. Yani anıyla onunla olmak manasıyla bizi şereflendirsin inşallah. Amin, amin. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize katıldılar. Ee, profesör doktor Şener Dilek hocamıza. Şimdi programımızı burada bitiriyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtene inneke entel alimu hakim ve akıl davana en elhamdülillahi Rabbil el-Fatiha.